صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا ما توفيقي الله ما توفيق وعتصامي إلا بالله ve sallallahu Teala, alâ ve muhammedin ve alâ ve sahbihi ecma'in Ramazan-ı Şerif'in tam yarı gününü bitirmek üzereyiz. 15. gününün iftarına yaklaştığımız şu saatlerde. Tabi yarıların çok önemi var. Recep-i Şerif'in de Şaban Şerif'in yarısı zaten beraat. Ramazan Şerif'in yarısı da çok faziletlerle dolu. tüm gece de beyan ettim. Yani azimetlerimiz, azimlerimiz diyelim çok zayıf kalmış, himmetlerimiz düşük kalmış. Bu geçmiş büyükler nasıl bu namazları yetiştiriyorlarmış, bu ibadetleri yetiştiriyorlarmış, akıl sır ermiyor yani. Bir teravih kılıyoruz. Saat 10'u, 12'yi geçiyor. Tabii biz de çok hızlı kılmıyoruz. Ondan sonra gece bir avuç kalıyor, birkaç cüz okusan gece bitiyor falan. Yani bir bereketsizlik var. Asrımızda, zamanımızda bir hayırsızlık var, bir bereketsizlik var. E, kıyamet yaklaştıkça tabii ahir zaman e, bereket çekiliyor. Ömrün bereketi yok, paranın bereketi yok, vaktin bereketi yok. E, bunu artık alenen görüyoruz. Yani, 20 sene evveline göre bile bu bereketsizlik artık açıkça görülmeye başladı. Benim hayatımdaki şeyim böyle, tespitim böyle. Şahsım adına konuşuyorum ama sizi bilmiyorum. Yani benim yaşımda 50 yaşlarında olanlar bir 20-30 sene evvele göre şu anda çok daha vakitlerin çabuk geçtiğini ve bir şey hatırlamadığımızı, bir, bir şey anlamadığımızı görüyoruz. E, tekrar bu zaman, zaman birbirine yaklaşacak. Yani hadis-i şerifte kıyamete yakın Çarşılar yaklaşacak buyuruyor Tekarabul Esvak Çarşılar yaklaşacak Tabii kimse bunu o zaman anlamayabilir E şimdi tabii e, Ulaşım vasıralarıyla pazarlar e, Eskiden nereden yani şimdi Efendim Kastamonu'dan Efendim Sebze gelecek bilmem Rize'den meyve gelecek Böyle bir şeyler e, Gelene kadar yolda bozuluk kere Yani şimdi işte işte bu evendim tırlar çıktı. Soğutuculu işte cihazlar çıktı, bir şeyler çıktı. Böyle e, her mal, malceme taşınması kolay oldu. Ondan sonra gemilerle, konteynerlarla, Montevideo'dan, Çin'deki mal gelmiş buraya. Bunlar evvelce pek düşünülecek şeyler değildi. Bu kıyamet alametleri olarak beyan edildi. Ondan sonra tabii internet çarşıları çıktı. Yani adam buradan giriyor, oturduğu yerden Amerika'daki bir malı aldım, sattım yapıyor. Bu da işte birkaç güne kadar kark oynan bilmem neyle o mal ona ulaşıyor mesela. Bu e, nasıl bir şey? Evvelce e, öyle bir yere ulaşıp bir şey almak, gelmek falan bir sene yani. Üç ay, bir, altı ay yollarda geçer. E, bu kıyamet elametleri olarak ve hadis-i şeriflerin mucizeleri olarak çıkıyor. Sonra zaman birbirine yaklaşacak. Zaman birbirine yaklaşacak. Yani bu da e, yani sene Ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi. Gün saat gibi. Saat dakika gibi. Dakika saniye gibi. Bu Bunu şu anda yaşıyorum ben. Şahsımda yaşıyorum. Eskiye göre bir hesap yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Hiç bereket yok. Ben bu kadar günde dünyayı devirdim Bence Şimdi bir iki çöz okuyamıyorum. Bir şey konuşuyorum, sohbet yapıyorum. Aha bitti. Onun için... Ne kaparsak yani. Ne kaparsak, ne kaptırırsak kar. Ahiret tarafına ne ayırırsak. Yani şu geçen, akan giden zamandan işte zikre, Kur'an'a çalmak lazım da efendim. Sana. Bir şeyler çalalım dedi yani. Bu hayırlı çalmaktır yani. Bu ahiret yatırımı için efendim harekete geçmektir. Maalesef yani. Bir iftara gitsen, biri sana iftara gelse falan. Gitti o gece. Dırdır dırdır millette konuşmaya doymuyor. Hadi teravuk kılayım desen üşeniyorlar. Yatsıyı zor kılıyorlar. Ondan sonra cemaatle namaza kimse yanaşmıyor. Herkes kendi başına pat kötü hızlı bir kılayım. Arada bir kılayım da yemek arası. Yemek arası namaz kılıyorlar biliyor musun? Onu da duyduğunuz. Yeni bir moda da çıktı şimdi. Biraz yiyorlar. Sonra akşamı hemen pat yut kılıyorlar. Bilmiyorum sünneti falan, evvabını zaten hak getire Hemen geri dönüyorlar Tatlı faslı, meyve faslına geçiyorlar Yani namaz arada Garnitür affedersiniz Milletimizin namaz Şuuru, namaz anlayışı bu Yani ben yemeği namaz için yiyorum Belim dursun diye ayakta Ben yemeği oruca kuvvet Bulayım diye yiyorum, şey kalkmış Bu şuurlar kalkmış Ya namazı işte Yemeğe yetişeyim diye hızlı kılıyorum Yemeği bir saat, sofra bir, bir buçuk saat sürüyor. Bir iftar. Bir bu keyif, bu lezzet nedir? Yani ahirette, yani Hazreti Cabir radıyallahu teâlâ bir kilo müne et almış gidiyormuş. Hazreti Ömer Efendimiz gönülsü radıyallahu Teala Nedir bu elindeki demiş. Hazreti Ömer Efendimiz her şeye karışırdı. <gülüyor> radıyallahu Teala. Milletin her işine karışırdı, yediğine, içtiğine, giydiğine, çok çok müdahil idi. Diğer halifelerde öyle duymadım, müdahillik. Bir tek onda görüyorum rivat der. Tabi bize sünnetler meşru etti tabi. Onun sünneti, Rasulullah Efendimiz sünneti gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi bu ne dedi, ki, et almışım bir kilo işte, iki kilo neyse. Eve gidiyorum. Hemen ona dedi ki, ya sen korkmuyor musun ahirette derlerse sana Estağfirullah azəb tum, fi hayatikum, biha. Halbuki bu ayet kafirler hakkındadır Ve cehennemdekilere hitaptır ni dıxtaptır. Estağfirullah. Ve yeme Yani kafirler cehenneme arz edilecek, yani cehennem onlara arz edilecek demektir. Yani cehenneme onlar gösteriliyorlar. Tabi cehennem akıllıdır. Cehennem dile de geliyor, konuşuyor. Cehennem idrak veşiyor sahipler. Allah Teala onlara hakkani ve manevi bir hayat vermiştir. Cehenneme arz ediliyorlar yani. Gör bak işte adamlarını getirdik diye önünde bir geçit yaptırılıyor. O zaman e, kafirlere deniliyor ki edhem giderdiniz, tükettiniz, tayibatikum. Bütün lezzetlerinizi Fil hayati dünya Dünya hayatında bütün lezzetlerinizi tükettiniz Lezzet Keyif alınan şeylerdir Tabi burada esas mana burada Gayrimeşru lezzetlerdir e, Nikahsız ilişkilerdir Hınzır yemektir, işçi içmektir Faiz haram yemektir Esası budur Ama Hazreti Ömer Efendimiz Bu kafirlerle alakalıdır e, Demiyor Kendi üstüne de alıyor Hazreti Cabir Efendimiz'i okuyor. Hazreti Cabir radıyallahu An demiyor. Ya Ömer bunun benimle ne alakası var? Ben Müslüman adamım. Gideceğim evde birkaç lokma yiyeceğim. Çoluk çocuğuma yedireceğim. Hazreti Cabir de hoş. Ulemadan, saben alimlerinden yani. Büyük hadis ravilerinden. O da onu biliyor. O da onu öyle demiyor. Çünkü neden? Bu asaleten kafirleri olsa da zımnen dolaylı olarak bize de vurur mu? İnsan akıllı olması lazım. Yani akıl senin neyine yarıyor? Niye vermişler sana aklı? Sen seni cehenneme daha çok götüren, sana ihtiyatı terk ettiren, tedbiri elden bıraktıran ve seni ateşe daha hızlı sürükleyen şeyleri kazanmayı, harcamayı vesaire uyanıklık ve akıllılık zannediyorsun. Tam tersi. Ya, akıllılar, ülü'l elbab, halis akıl sahibi olan sahabe gramdaki akıl nasıl çalışıyor? Bizden çok farklı çalışıyor. Neden? Hiç üzerimize elcem olmayan kâfirler hakkındaki tehdidi geliyor üstüne alıyor. Niye? İhtiyat bunu gerektirir. Tedbir bunu gerektirir. Uyanıklık bunu gerektirir. Ya bana da böyle denirse. Sen ya illediin amın ve inanmış kullar bu kadar ayet var. Fettekunnarellezi ve tetil kâfiri. Müslümansınız ama kafirler için hazırlanan ateşten sakının. Bak Müslümansınız ama kafirler için hazırlanmış cehennemden nasibiniz var. Girebilirsiniz. Sakının. Sakındırın. Kudn fuzekum eli kumnara. Kendinizi ve çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi ateşten koruyun. Hakudn nasr el O ateşin tutturakları. Yani çıraları insanlarla taşlar. Kibrit taşları, kükürt taşları çok yanıyor. E, hiç erimiyor. İşte kömür kömürün taşlaşmış halini düşünün. Kömür de zaten madendir. Taş gibi çıkıyor. Onlar cehennemde e, efendim e, yakıt malzemesi olarak bulunacaktır. Bu ateşten sakının. Bu Müslümanlara biliyor musunuz? Yani ey iman edenler diyor. E şimdi küçük bir çocuk Evliya Allah'tan birin önünde namaza doğru koşuyor. Evladım nereye diye soruyor. Namaza etsileceğim dede diyor neyse. Daha sana namaz farz olmadı ki ne bu kadar telaş ediyorsun diyor. Senin günahın yazılmıyor. Mesul değilsin. O, o yavru ne diyor? Tabi evvelki zamanların çocukları böyleydi. Şimdiki büyüklerde bu kafa yok Ne diyor Öyle deme diyor Daha dün diyor Benden daha küçüğü diyor Cenazesi kalktı musalladan diyor Amca diyor Ben diyor şimdi diyor nasıl diyor Efendim namaza gevşeklik edeyim diyor Bizim akıllı uyanık geçinenler ölenin hemen yaşını soruyor 70 80 Cık, Ben 50'yim diyor Çok var diyor hiç orada daha dün 40 yaşındaki öldü, o 20 yaşındaki öldü demiyor. Bak ne kadar kafa basmaz adamlar. Ahiret kafası efendim çalışmayan insanlarız görüyor musun? 70-80'de diyor yani 70-80 normal diyor ölüm diyor. Bana diyor daha bayağı var diyor. Onun için namaza yetişeyim. cemaate gideyim. Hiç böyle bir derdi yok adamın. Esen. Koruyun kendinizi o ateşten çırası tuttura efendim tutturağı derdi. Çıraya yani. İnsanlarla taşlardır. Ya bu nasıl bir şey? Kayalar, dağlar, taşlar Bir muharebede sahabe kiramdan birisi dediler e Dedi ya Resulallah biz çok, çok Susuz kaldık, hararet de var Sıcak çöllerdeyiz Nereden su bulacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucize sahibi tabii Parmağından çıkar, taştan çıkar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduktan sonra iş kolay Buyurdu ki sen şu dağa git Benden selam söyle, su varsa onda versin sana yani yol göstersin sana, su yoldu. Git de selam alekeyi Cebel. Ey dağ, sana selam olsun. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sana selam söylüyor. Dedi. Dağdan ses geldi ona. Lebbeyk ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisinin elçisi. Buyur dedi. Dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki efendim bana su yolunu göster. Su varsa sen de bizi delalet et. İn i̇nkâne fîkîmâ. Eğer sende su varsa. Daha dedi ki ben de çok sular var idi. Kaynaklar, gözeler tabi dağlardan çıkıyor. Fakat cehennemin çırası insanlarla taşlardır. Ayet-i Tahrim Suresi'ne adı. Nazil olduktan sonra, acaba ben o taşlardan olur muyum? Yani şu dağlar taşlardan meydana geliyor. Acaba ben cehenneme atılacak taşlardan mıyım? Diye ağlamamdan, ağlamaktan, yani ağlamak neyler oluyor? Gözyaşı Gözünden yaş çıkarak oluyor. Dağların da ağlaması neyle oluyor? İşte gözelerinin pınarların fışkırmasıyla oluyor. Ağlamamdan bende su kalmadı. Hani adam derler ağlamaktan göz pınarları kurudu derler ya. Daha diyor ki bendeki pınarlar gözeler kurudu. Sen diyorsun ki bu nerede var? Ya tefsirlerde var bu rivayet. E sen bunu itiraz ne gerek var. Ayetten de delil kurumsana. sana. ve inne minel hicareti lema Taşlardan öyle taşlar, kayalar var ki Bakara suresi anlatılır. Ondan ırmaklar fışkırıyor. Ve inne minel tutu dağlardan, taşlardan öylesi var ki yukarıda dururken pat küt bir de bakarsın koca kaya yuvarlanıyor. 30 kişi arkasına geçecek yuvarlayamazdık. Kendi başına niye yuvarlandı bu şimdi? Min haşyetillah. Niye ırmaklar fışkırıyor Allah korkusundan? Niye yuvarlanıyor havadan Allah korkusundan diyor. Ayet diyor Allah korkusundan. Sen al ki daha taş Allah'tan korkudan ne anlar? Sen kayadan betersen. sen. ve Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Bu kadar ayet, hadis, vaaz, nasihat dinlediniz. Hocalar dinlediniz. Hala kalpleriniz hiç yumuşamadı. Bak kaç gecede sahurda cehenneme anlattık. Kaya olsa yuvarlanır, erir. Ama biz kendimiz konuşuyoruz. Kendimiz bile amel edemiyoruz. Dinleyenimiz ne yapsın? Etki bu kadar az yani. Onun için Mevla buyuruyor. Kalpleriniz taşlar gibi oldu. Yahut taşlardan da katılık bakımından daha şiddetli oldu. Çünkü neden? Taştan ırmak çıkıyor Taş kaya yuvarlanıyor Allah korkusundan Ondan sonra Kendi kendine çatlıyor Yarılıyor bir de bakıyorsun Kas katı kaya çekiş de vursan e, Kıramazsın Kendi kendine yarılmış içinden su çıkıyor O hep diyor benim korkumdandır Adin devamında işte Yarılıyor su çıkıyor Bazısından ırmaklar fışkırıyor Bazısı da yukarıdan aşağı yuvarlanıyor hepsi de neden oluyor min haşyetillah Allah korkustur olur. e şimdi bize yakışır mı biz bize kendi kitap indirilmiş bize peygamber gönderilmiş bize vaziler hocalar gönderilmiş bu kadar aklımızı başımıza devşirmemiz gereken akıllı bir mahlukuz asin takvim üzere yaratılmışız ondan sonra akıllı geçiniyoruz ondan sonra ne bileyim hayvanları beğenmiyoruz bunların aklı yok ama onlar cehenneme gitmiyor, biz cehenneme gidiyoruz. Ondan sonra dağları, taşları, kayaları, kuşları bilmem neleri beğenmiyoruz. İşte efendim, e, hayvanlara bak, bilmem ne, akılsız, beyinsiz, öküz, ayyı affedersiniz. İşte ona hakaret için yani, onları beğenmiyoruz. Onlar cehenneme gitmiyor, biz cehenneme gidiyoruz. Ne bileyim. Biz okuyoruz, doçent oluyoruz, profesör oluyoruz, mühendis, mimar bilmem ne bilmem ne ilahiyatçı oluyoruz. el i çıkıyoruz, yoldan çıkıyoruz, ayetleri, hadisleri reddediyoruz, mucizeleri reddediyoruz. Ondan sonra bir de bakıyorsun, en aklını beğenmediğimiz e, hurafeci, bidatçı, akılsız, bunak, bilmem ne, meczup, derviş diye hakaret ettiğiniz adam, cennete gidiyor, sen o kadar akıllı geçiyorsun, 40 tane diploman var, cehenneme gidiyorsun. Ne yapayım ben senin bu aklını? aklı ne lazımdı tehlikelerden uçurumlardan geri bırakmak için kullanılacak bir şeydi. Akıl zaten söylüyorum sana alkalden geliyor. Alkal bağ demek. Düğüm demek. Bağ ne demek? İşte seni yanlıştan, tehlikeden bağlıyor yani ki engelliyor. Şu aklın varsa diyor ki burada ateş var yanaşma diyor. Bak e iman edenler buyuruyor. Canlarınızı ve çocuklarınızı çocuklarınızı diyor. Namaz kıldırmıyorsun. Çocuğunu korumuyorsun. Oruç tutturmuyorsun hatta acıyorsun, tutma bugün diyorsun. Ne buluvermiş çocuğa? Neyini acıyorsun da tutma bugün diyorsun? Yok imtihana imtihana gireceksin, kafan çalışmaz, bugün tutma diyorsun. Sen bu fetvayı nereden alıyorsun ya? Fatihlerimden mi alıyorsun? Nereden çıkarttın bu uydurmaları? Canlarınızı koruyun nara, öyle bir ateşten ki, büyük ateşten ki vakudu en az Tutturakları çıraları insanlarla taşlardır ya. Küçücük çocuklar aklını başına e, devşiriyor. Ondan sonra ibadet yapıyor, zikir yapıyor. Büyükler onlara diyorlar ki yavrum bu kadar. Kendini ibadete verme. Sen daha çocuksun, gençsin. Biraz çocukluğunu yaşa ki sokaklarda biraz seksek oyna, ip atla, bilmem top oyna falan falan. Tabii evliya olan çocuk, çocukluktan evliya olanlar da var. Ne diyor çocuk? Küçük çocuk. Ya diyor sen diyor efendim mesul değilsin, mükellef değilsin senin cehennemle, azapla ne işin var diyor. Çocuk ne diyor? Amca diyor ben diyor dün diyor annemi gördüm diyor ocağı tutuşturuyordu fırını yakmaya çalışıyordu diyor büyük büyük odunları diyor attı, attı attı diyor büyük odunları diyor tutuşturamadı. Bu sefer ne yaptı diyor? Büyük odunları yakmak için bir de küçük küçük çıralar küçüklerini araya sıkıştırınca büyükler de tutuştu yandı diyor. Ben de cehennemin diyor büyük odunlarını tutuşturmak için beni de aradan çıra gibi yakmasınlar diyor. Nerede bu akıllar şimdi? Bu beyinler nerede? Aynı ayetler bizi okunuyor. Sen efendim Müslümanlara okunuyor bu ayetler. Onun Hazreti Ömer Efendimiz kafirler hakkındaki ayetleri bile acaba bize de vurur mu diye ihtiyatan kendi üzerlerine alarak Keyiflerini kaçırma, kaçırmaya uğraşalım. Keyiflerini getirmeye değil. Dikkat et. Bizim bütün çabamız keyif getirmek içindir. Gel keyfim gel lafı var ya. Sahabenin bütün çabaları Evliyaullah'ın ve Şayh'ın keyiflerini kaçırmak, nefsi kaçırmak için. Bu iş böyle bir şey. Cüneydi Bağdadi Hazretleri anlatırdı. Seri'yi, sekatı'yı, dayısı'yı da hem şeyhiydi. Bir gün Cuhurat'ın seri sakatı evli Allah'ın neysi artık onlar hiç tartışmasız isimler tabii. Keşifleri açık manevi gözleri gör. Bir huri gör. Küpte de su serinletirmiş mübarek iftar edeyim. Zaten her gün oruç tutuyorlar. E i̇ftara da biraz serin su hani olsun diye. Küpte su serinledim. Sünnete muhalif değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Talih hazretten giderdi. Küpte su serinletir diye Ebû hazretleri oradan içer. Şey Muhammed Cekeri Efendi hazretlerinin Eski 80'lerdeki evi oradaydı. O bostan o evi. Küpte orada sünnetli. O da su tuttulardı. Efendi Hazreti biz giderdik küpten su içerdik. Yani sünnete muhalif değil demek istiyorum. Ama sonra diyor zuhuratımda bir huri gördüm. Daha ondan güzellik görmedim. Dedim ki maşallah sana sen kime nasipsin? Dedi ki oruç tutup da dedi, akşam dedi iftarda serin su içeyim diye küpte serin su Saklamayanlara deyince diyor hemen diyor zuhuratımdan ayıldım diyor küpü kırdım diyor. Yani ne demek ki? bak nefisle mücadele. hasta bu tasavvufun ayrı işleri var. Riyazat mesela çile meseleleri hani serin su içemez miyim hemen yanlış anlama. Mekruh bile demedik bak. Mekruh bile demedik ben onu anlatmıyorum sana şimdi. İnsanlar nefislerini nasıl terbiye ediyorlar. Hemen oradan bir işaret alıyor hemen diyor küpü kırdım diyor. Daha diyor öyle hem oruç tutacaksın hem de sıcak su içeceksin. Öyle bir şey yok dedim diyor. Keyfe kaçmak yok dedim diyor. Ya nasıl keyiflerine düşman adamlar ya? Nasıl insan bunlar ya? E sahibi işte sahabede gör. Sahabe yani bir kilo et, iki kilo et, bir çoluk çocuk yemişler. Mekruh mudur haşa? Değil. Fıkha göre mekruh desem belki de kafir olursun. Çünkü helala mekruh demek, haram demek çok tehlikelidir. Helala ilgili konuşulmaz. Ama keyif. Keyiflilik iyi değil yani. Yerken de düşünceli olacaksın. İçerken de üzüntülü olacaksın. En sevinçli anında da Allah'a u Lillah düşüneceksin. Ahireti, cenneti, cehennemi düşüneceksin. Dedi Ey Cabir. Ne bu dedi? Dedi et götürürüm dedi eve ya. He dedi. Niye dedi? Canım dedi, canımız çekti dedi ya. çocuk çocuk hiç yetemedik. Epey zaman canımız çekti. Ekülle meşte eğitümüştere tüm eğitüm dedi. demer. Ya dedi. Demek siz dedi canınız ne çekerse alıp yiyorsunuz. E dedi. Vay anasını ya. Hazreti Cabir'in bir morali bozuldu yolun ortasında. Elinde etlen durdu kaldı. Ya sana deniz ahirette ezhebtüm tayyibatikum fi hayatikumü dünya üstemteatum Siz lezzetlerinizi dünya hayatında tükettiniz. Bütün keyiflerle metalandınız. Yediniz içtiniz. Hiçbir zevkinizi ahirete bırakmadınız. Ahirette zevklerden, keyiflerden, rahatlıklardan uykulardan ayırmak lazım. Hepsini burada harcamamak lazım. Onun için şu oruç var ya, hele ki sıcak günler, uzun günler öp de başına koy, otur aşağı, sus, hamdet, şükret Allah sana nasip ediyor diye. Çok sıcak öf püf, susadım, acıktım konuşma böyle bir şey. Şu evliya Allah'ın durumuna bak bir de senin durumuna bak. Akşam diz boyu yemek hazırlanıyor sana. Birkaç dakikalar sonra yiyeceksin. Hatta belki de tokluktan öleceksin. Sen de ne konuşuyorsun ya? Onca Hazreti Ömer Efendi'nin dediği Teala ne buyurdu? Levkuntu <gülüyor> levsheytu lekuntu a'tabekum ta'amen ve ahsanekum libase. İsteseydim sizin içinizde en güzel elbiseleri ben giyinirdim. En lezzetli yemekleri ben yerdim. Velakinni yastakki tayibati. Ben lezzetlerimi ahirete saklıyorum. Yani orijinal evliyaullah'ın yaptıklarını da sahabeden ...sünnetten yeri yok... ...delili yok zannetmeyin... ...Razit i̇şte Ömer'inki de sünnettir mesela... Bak, ...saklıyorum diyor ahirete... ...meşru lezzetlerden geri duruyor... ...gayrı meşru zaten onların kitabında yazmaz... ...oncu muhteremler... ...Ramazan-ı Şerif bizim için... ...büyük bir hazinedir... ...definedir, fazilettir, berekettir, rahmettir... ...ortası mağfiret... Bugün de tam 15'i tam mağfiret... ...yani bu günaf olmayan daha ne günaf olacak... ...ortası mağfirettir... Tabi sıcak olacak, Tabi yorgunluk olacak... Açlık susuzluk olacak. Efendi Hazretleri'nin babası Ali Hacı Ali Efendi. Öyle der. Oruç tuttun da acıkmadın, susamadın, yorulmadın. Yani zahmet çekmedin. Ne anladın o oruçtan derdi? Çünkü Mevla sana zaten biraz acın halini, ağretin halini, mahşerdeki açlık susuzluğu bunları düşündürmek için bu orucu emretti, farz etti sana. Leallekum Belki oruç sayesinde haramlardan sakınırsınız diye hikmetini beyan etti Kur'an-ı Kerim'de. 13'ün Takvaya sebebiyet vermeyen oruç faydasızdır. Bu itibarla tabii ki bu oruçlar yüzümüzü hak edecek. İnşallah bu iftarlar, bu sahurlar bize beraatımızı getirecek. Boynumuzu Allah cehennemden azat edecek. İnşallah dualara, istifarlara devam edelim. Bir kısa ara verelim, peşinden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ve elhamdülillahi ve salatu ve selam Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in Birinci bölümde konuştuğum üzere Ramazan-ı Şerif bizim için fırsattır. Orucu doğru tutabilene, takva ile itmam edebilene haramlardan sakınmak suretiyle. En mühimi bu yalan oldu gıybet iftira. Yani dille yapılanlar. Bunlar insanların ocağını batıranlar. haramlardan sakınanlar. Takva ile orucu tamamlayanlar. Var ya. Yani desen dünyada bana cennetlik göster. O adam cennetlik derim. Tabii şahıs müşahıs olarak e, sen ben diyemem. Çünkü kimsenin garantisi yok. Sonun ne olacağımız belli değil ama hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Lev enne Allah teala edinelis semavat vel arz en yetekellema lebeşşerata saimi ramadane bil cenne. Eğer Allah teala göklere yerlere konuşmaları için izin verseydi, gökler yerler konuşur ama bizim duymamız duy, duyacağımız şekilde konuşma. Yoksa öbür türlü e, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İtiata van kerha gökler yerlere dedik ki isteyerek veya istemeyerek benim buyurduklarımı yapacaksınız. Kalete Bak gökler yerler dediler. Kalete dediler. Kale dedi. Ben deyince de konuştuğuma kale dedi buyuruyor e, Göklerin yerleri şu aynı şeyi söylüyor. Kalete dediler. Ne dediler? Ya Rabbi seve seve emrine amadeyiz. İstersek de istemesek de ne demek? Biz isteyerek itaat edeceğiz. Dediler. Bir tek insanlarla cinlerin asileri Allah'a karşı kazan kaldırdılar. Mevla'ya dikildiler, direndiler, isyan ettiler. Mevla da onlara cehennemi hak etti. Cehennemi onlara vacip etti. Allah muhafaza için onlardan olmaktan. Demek ki kökler e, yerler konuşurlar ama bizim işiteceğimiz şekilde konuşmazlar. Ama Mevla izin verseydi bizim işiteceğimiz şekilde konuşmaları için gökler yerler ne yapacaklarmış? Ramazan orucu tutanları cennetle müjdeleyeceklermiş. Şimdi göklerden yerlerden nida gelseydi, Ramazan orucu tutanlar cennetliktir deseydi bu millette oruç tutmayan kalır mıydı? Aa gök konuştu. Gökten ses geldi. Yerden ses geldi. Gökten kitap geldi. Dinleyen yok. Yedikat kat semanın fevkinden, levh-i muhafuzdan Kur'an nazil oldu. Allah'ın en büyük peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ayet hadisler okuyoruz okuyoruz dinleyen yok gök konuşsa daha mı keskin konuşacak yer konuşsa daha mı doğru konuşacak Mevla konuşuyor Celle Celaluhu Mevla buyuruyor Celle Celaluhu Mevla'nın buyurduğuna dinlemiyorsun da Mevla'nın yarattığı bir mahluk konuşsa mı i̇şte senin kafan bu kadar çalışır şimdi kurt konuşsa şurada gelse bir kurt köpek konuşsa bütün dünyada haber olur mu? Olur. Allah konuşuyor, Celle, Celle Kur'an indirdi. Haber oluyor mu? Olmuyor. Neler anlatıyoruz, neler anlatıyoruz, neler anlatıyoruz. Bu kadar ayet, hadüs okuyorum. Millete hala acaba diyor. Orada bir hayvan dile gelse, cehennem var dese. Ooo, cehennem varmış ya der. Nereden anladın? Bizim köpek söyledi. Yani Allah buyurdu ya, itibarı yok. Resulullah buyurduğu itibarı yok. Alimler buyurduğu itibarı yok. Hayvan konusunda daha çok dinliyorlar. Çünkü affedersin ya kendileri de hayvan da. Kendi cinsinden olduğu için davarlar davarlardan yanlar yani. Yani Kur'an'a sünnete itibar etmeyin. Köpek konuştu diye itibar eden adama davar demez de ne derler? Davar yine ne bileyim eti yenen hayvanları da konuşmuyorlar. Bu davar da olamaz ya. Mevla biliyor bunlar davarlar gibidir. Sonra buyuruyor belum dal Bunlar daha da sapıktırlar. Çünkü neden hayvanlara peygamber gelmedi, kitap gelmedi. Onlara sapık denmez ki. Ama insan, akıllı geçinen insan, proje üreten insan, yok beynim şöyle çalışıyor, yok şöyle şirketler yönetiyor, yok efendim şöyle projeler, bilmem ne, uh, uh, adamın konuştuklarını bilmem nelerini bir dinliyorsun, bir dinliyorsun, ben diyorum ne akıllı adam. Ondan sonra bir bakıyorum namaz kılıyor mu? Yok. Ondan sonra bir bakıyorum eli sünnet'e göre inanıyor mu? Yok. Allah Allah diyorum. Bu adam bu kadar dünya aklıyla efendim nasıl yolunu bulamamış, Allah'ı bulamamış, hidayeti ehli sünneti bulamamış diyorum. Şaşırıyorum, kalıyorum. O zaman nereye geliyor iş? Vel ki hudellahi يهدي من يشاء. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Buna dilediğini eriştirir. Yani yudl men yasha vehdi men yasha. dilediğini saptırır, dilediğini hidayet erdirir eriştirir. E demek ki akıl bu işte yeterli değil. Niye bizden akıllıları Müslüman olamadı, el-i olamadı? Niye bizden zenginleri bu yolu bulamadı? Cık. Demek para, parayla değil, palayla değil, ondan sonra ne bileyim güçle değil, kuvvetle değil, akılla değil, fikirle değil. Ancak Allah'ın acımasıyla, hidayetiyle. Hidayet isteyin kullarım ya ibadî kullukum dullalun ilâ men edeytû festehdû niyetikum hadis ile Kutsi'yle Sahih-i Müslim'de buyuruyor. Ey benim kullarım hepiniz sapıtmışsınız. Hepiniz yoldan çıkmışsınız. Ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesna. O halde benden hidayet isteyin ki sizi hidayete eriştireyim. Her iftar saatinde %100 makbul duanız var. Her iftar saatinde. Lissâim hende iftâri de âhûtü müstecev. Kalmış şurada iftara birkaç dakika. İftar anında %100 kabul duanızı yemek telaşına düşme Ezandan evvel. Ezan... Yani vakit girer girmez hurma elinizde bekleyin. Hurma elinizde bekleyin. Masadan alana kadar vakit geçer. Mevla buyuruyor ki, habbu ibadiyle ya celum fitur. Kullarım içinde iftarını en önce açanı en çok severim. Aciziyetini göstermek bakımında. Ya Rabbi ben aciz kulunum dayanamıyorum. İşte bak hurma elimde bekliyorum. Ezan okunur okuma, Top patlar patlamaz. Hemen yiyeceğim Ya Rabbi. Bunu göstermende Allah'a karşı güçsüzlüğünü izhar etmiş oluyorsun. Mevla bunu çok sever. Ama böyle iftar olmuş hala yemiyor falan, duruyor, konuşuyor bir şey. Bu ne hareketleri çekiyor biliyor musun? İki saat olsa daha dayanırım. Ne var ya? Yarına kadar da dayanırım. Mevla böyle hareketleri sevmiyor. Ben dayanamam, ben acizim, ben zayıfım, ben güçsüzüm. Allah'ım kurban olduğum, bak sen emrettin diye du durdum, durdum. Sen aç buyurduğun da açtım Ya Rabbele Alemin. Bunu göstermeni seviyorum. İftarın acele yapılmasındaki ve sehurun geç yapılmasının sünnet olmasındaki hikmetler yani bundan ibarettir. Sadece budur diyemesek de bundan, e, bu onda çok büyük yer teşkil ediyor. Çünkü hadis-i şeriflerden sarahatten ifade ediliyor bu hususlar. Te'acilü'l-iftari ve te'khirü'l-sehuri min sünneli'l-murseri. İftarı en önce yapmak, sahuru da en geç yapmak. Yani son yarım saat kala falan. Ama hocam ben zaten bir buçuk saat yiyorum. O zaman bir buçuk saat kala başla sen. Ama yemeğin yarım saat süren bir adam için konuşuyorum. Son dakikalara kadar sahuru geciktirmek yani sahurla bitireceksin artık. Bütün peygamberlerin sünnetlerindedir. Bütün peygamberler. Oruç tuttular tabii ki. Onun sünnete itibar. Bütün hayırlar sünnete itibarındadır. Bütün şeyler bidat uydurmak, dinde reform çıkartmak, yenilik icat etmektedir. Sünnette ne varsa maddi, manevi, dünya, vukur, her şeyimizin karımız ondadır. Şimdi iftara yakın diyorum. Yani iftardan sonraya dua geciktirmeyin. Çünkü o zaman oruçlu olmamanız gerekiyor. Çünkü o zaman yok orucu ağzına dua kabul olur. E orucu ağzına dua kabul olur. İftara 10 dakika kala başladı ha mübarek adam. Ezan okuyor sen duaya başlıyorsun. Tam ters bizim millet ya. Hakikaten Mersin'e tersine işi ya. Bizim millet kadar ben görmedim. İftara kadar dur dur konuşuyor. Müezzin ezana başlıyor. Vakit giriyor bu da duaya başlıyor. Ya mübarek duayı önce yapacaksın. 89. sayfedeki şahadetler, istiğfarlar, cennet istemeler, cehennemden sığınmalar, sonra 89'un altında iftar duaları, 90'a da geçiyor bir duada orada kalmış. Elhamdülillah aleyhissine başlıyor. Bunlar adamı anasından doğmuş gibi affettiren, dünya ahiret işlerini yoluna girdiren, Allah ve Rasulünün çok sevdikleri, çoluk çocuğa öğretilmesini teşvik ettikleri dualar. Hepsi hadis-i şerifte kaynaklı. ...Lalegül dergisinin 89. sayfasında bunları yazdım. Her iftarda var. Bak son 10 gecelere geliyoruz. Yarın 17. gece Bedir gecesi. İftardan önceki sohbeti kaçırmayın yarın. Çok muazzam ilimler konuşuldu size. 17. gecenin faziletleri, mesiyetleri, sahabe-i kiramdan gelen rivayetleri... ...neler neler neler. Sonra sahurunda Bedir kazası anlatılacak. Bedir muharebesi anlatılacak. Bedir ehlinin isimleri anıldığı zaman nasıl yardıma yetişiyorlar, geliyorlar. İnsanlar nasıl hastalıklardan, belalandan, düşmanlarından, Bedir ehlinin isimlerini anarak kurtulmuşlar. Neler neler anlatılacak. Yarın iftar ve sahur. Sahur birden sonra. E bunları dinleyin. Ben her gün aynı şeyleri anlatamam. Vakit de bulamam, yetiştiremem. Onun için iftardan evvel dualarınızı hazırlayın. Dualarınızı. Bir %100 kabul dua var. Mesela ben diyorum ki bu geceki duanızı neye ayırın? Mevlane burdu? Ey kullarım hepiniz dalalettesiniz, yoldan çıkmışsınız. Ancak benim hidayete eriştirdiklerim müstesna. Hidayet isteyin benden, hidayet edeceğim size. İşte deminki geldik. Dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder. E beni dilemezse ben ne yapayım? Yahu sana diyor ki iste vereceğim. Hidayet iste hidayeti erdireceğim. Sana yolunu bulduracağım Allah buyuruyor. Sana yolunu yitirtmeyeceğim Allah buyuruyor. Sen Allah'tan istemezsen Allah sana zorla mı yaratsın ya. O zaman imtihan olmaz. Herkese zorla yaratsın o zaman. Niye sana verilen irade kudret sermayesini cüz'i de olsa, bir şey yaratamasa da yapamasa da ama sebebiyet bakımından öne geçiyor? İşte isteyin diyor bak isteyin. Dua edin. Bu iftar duanızı bir müstecap makbul duanızı hidayet istemeye ayırın. Gerçi her namazın her rekatında okuduğunuz Fatiha'nızda ihtina sıra almış müstakim diyorsunuz. Dost doğru yola eriştir bizi. Ama bir kere bile tutturamamışsın ki eşindik adam İslamoğlu güya namaz kılıyor. Fatiha okuyordur herhalde. Mehmet okuyan güya namaz kılıyor. E şimdi bu adamlar her rekatta ihtina sıra almış müstakim diyor. Ondan sonra diyor ki kader yok amenti yok. Ahmentü'nün kaderi yok diyor. Ali Aziz Bayındır bir de sakal da bırakmış. Adam namaz kılıyor göya ihtinaz sıradan uçakayım diyor. Sonra diyor ki Allah ne bilsin senin kimle ne evlenecek diyor. Allah bilmez diyor. Mehmet okuyan diyor ki Allah nasıl babasız çocuk yaratsın diyor. Meryem'de diyor erkek suyu da vardı kendi kendine döllendi diyor. Hadi bakalım şimdi. Nasıl olacak ihtinaz sıradan uçakayım? Hem de namaz kılıyorlar göya Demek ki bir kere bile tutturamamışlar. Bütün okudukları karavanaya gitmiş. İsabet sıfır. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme ya Rabbel alemi bir kere ihtinaz sıradal müsaakimi tuttursak ebedi iflah oluruz ha. Bir kere tutturabilsin. Bu kadar namaz kılıyoruz be mübarek. Bir amin derken aklın nerede senin acaba? İmam amin derken sen aklın nerede acaba? Kalbinde o hidayet duasının kabulü için niye bir kalbinden bir dua gelmiyor? Amin kabul et manasını düşünmüyorsun. İşte onun için de bir kere kabul olmamışsın demektir. Durum bu. Şimdi bir rivat okuyacağım size şey. tabii ki Ramazan-ı Şerif'in bereketleriyle ilgili Allah Teala bunu okuyacağım, bitireceğim inşallah. Halakallahu Teala meleken tahtı Sidretil Muntaha. vay vay vay vay vay 50 kere desem vay yeridir ha. Allah Teala Sidratül Münta'nın altında bir melek yarattı. Boyuna kadar benim boyum 165. Haddimi bilirim ben. Meleğin boyu 1000 senelik mesafe. 1000 sene gidiyorsun boyu bitmiyor. 1000 tane başı var her başta 1000 tane yüzü var, her yüzde 1000 tane ağzı var, her ağızda 1000 tane dili var. Evet. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Şimdi bu meleğin yanında nurdan bir deniz var. Melek ne kadar uzun anladınız. Bu meleğin yanında nurdan bir deniz var. Bu denizde bin tane deniz var. Bir dil bin tane deniz var. Bunların her birinde nurdan balıklar var. Nurdan balıklar var. Her bir balığın uzunluğuna kadar yüz sene. Ne demek 100 sene? Yüz sene gitsen balığın uzunluğunu geçemez. E görüyorsunuz işte okyanusta bile böyle balıklar var. Gemiden büyük. Mübarek adam. O balığı yapan Allah onun yüz mislini yapamaz mı? Neyi anlamıyorsun sen? Ben senin neyi anlamadığını anlayamıyorum ya. O kadar uzun balık olur mu? La ve la Sana dün dedim dört metre yengeç var. O kadar uzun yengeç olur mu? Bir yengeç dört metre olsa bir balina gibi bir balıkta 1000 metre olur ne var ya? Ya Allah işin içinde olduktan sonra Mevla yarattı dedikten sonra acaba'nın manası var mı ya? Şimdi bu balıkların sırtlarında bir yazı var. Ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bütün balıkların üzerinde kelime-i tevhid yazılmış. Bu melek tesbih'e başlıyor. Meleklerin çok tesbihleri var. Dergide yazdık herhalde. Bu son sayıda mıydı? Onu tam hatırlamıyorum. Ya bir önceki ya son sayıda. Meleklerin o kadar acayip tesbihleri var ki. Her bir meleğe farklı farklı tesbihler ilham olunmuştur. Allah'ı tenzih etme, noksan sıfatlardan beri kılma, Allah Teala'yı Celle Celaluhu bütün üstün sıfatlarla tavsif etme manasına geliyor zikir, tesbih. Subhanallah'ı ladiyemut işte Subhanazil mulki vel melekut işte Subhanallah bi hamdi böyle dolu binlerce tesbih sıygası var. İhtezze l-arşu Bu melek Sidratül müntehanın altındaki bu melek eee tesbihe başladığı zaman sesi o kadar güzel ki Arş titremeye başlar. Titremeye başlar ne demek? Aşağıla sallanıyor. Evet böyle sallanıyor. Allah Allah. Arş titrer derler ya tüm alemleri kaplamış arşa hala. Kökleri yerleri kaplamış. Kalekallahu'n kabli Allah Teala bu meleği Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene önce yaratmış. 2000 sene önce Adem Aleyhisselam sonra yaratıldı. Cinlerden de sonra yaratıldı. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir ki ete feamin yusdu melekler Adem'in yaratılmasına karşı konuşurlarken ya Rabbi zaten önce cinleri yarattın. Onlar dünyayı fesada çıkarttılar. Vesfı gün dima kanlar akıttılar. Birbiriyle savaşmışlar cinler. Sen yine onlar gibi birilerini mi yaratacaksın? Yani evvelce cinler de evvel yaratıldı. Melekler daha evvel yaratıldı. Bu melek 2000 sene evvel yaratıldı. Adem Aleyhisselam'dır. Fele mena nabi sallallahu teala aleyhi ve sellem leyletel mehraç'a selam aleyh. Felem yesma selam ve istiğal ve tesbih. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem gecesi onu gördü ve ziyaret etti. Ona selam verdi. Fakat e, o Allah'ın tesbihiyle ve zikriyle çok meşgul olduğundan dolayı selamını işitmedi. Tekalele Cibril <gülüyor> aleyh aleyk. Hazreti Cibril geldi aleyhisselam. Dedi ona ki: "Ya bu Muhammed geldi yanına, görmüyor musun? Sana selam veriyor. Selamını alsana." dedi. "Sana dua ediyor." dedi. Febe sadu cenahayn ikdarin ard. Mübarek efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce o melek bir sevindi, iki iki tane kanadını bir açtı. Yem yeşil kanatları nurdan bakılamıyor. Gökleri, yerlerin aralarını doldurdu kanatları. O kadar geniş, o kadar büyük. E diyorum sana işte ne kadar kendisi ne kadar büyük. Bin sene mesafede. uzunluğu. Ve kabilene Peygamber Allah cem beyni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi o meleğin iki gözünün ortasından öptü. Burasından artık iki gözünün arasına kadar büyük. Ve kâle-u melekleri geşir ya Muhammedu. Fekâd gâferallâhu lekehül ümmeti kebbi bereket Şeyh Ramadân. Ya Muhammed sevinebilirsin. Benden sana müjde olsun. Allah Teala seni de ümmetini de Ramazan ayının bereketiyle mağfiret eyle. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı yok da. Ümmetinin günahlarının mağfiretine aracı oluyor. Şefaat hakkı var. Yani senin bereketinle ve Ramazan ayının hürmetiyle Allah ümmetini affeyledi Onun için oruç tutuyorsunuz Hele ki ortası mağfirettir Tam da bugün 15'i Sıcakta olmuş olabilir Bayağı da susamış olabilir Birkaç dakikaya kadar suya hurmaya kavuşacaksınız inşallah. çorbaya kavuşacaksınız inşallah. Nasıl şimdi suya kavuştuğunuzda sevineceksiniz İşte bir de Rabbinize kavuştuğunuzda Öyle sevineceksiniz İyi ki oruç tuttum iyi ki namaz kıldım İyi ki zina yapmadım iyi ki içki içmedim Neyi yapmışım, sabretmişim. Melekler bana sabrımın mükafatını verken selamun aleyküm bümâ sabartım. Sabrettiğiniz için selam olsun size. Ya cennete herkesi sokmuyorlar. Herkese selam sana demiyorlar. Selamet duası yapmıyorlar. ver yapmıyorlar. Ebedi yaşayasın cennet sana. Efendim mübarek olsun demiyorlar herkese. Neden? Çünkü onlar sabretmediler. Onlar Namaz Namaza daya sabretmedi. Beş vakit kılamadı. Oruca sabretmedi. Takva ile tamamlamadı. Gıybet dedikodu iftira etti. Zina etmeden duramadı. işçi içmeden duramadı. Faiz yemeden duramadı. Sabretmediler. Selamı hak etmediler. Siz sabredenlerden olacaksınız inşallah. Ediyorsunuz elhamdülillah. Bak cennet elinin parmaklarında yüzükler. Her parmaklarında. On parmağında o yüzükte neler yazıyor anlatacağız. Önümüzdeki dersler de dinleyin. Bak o her birinde bir ayet, bir de anlayacaksınız o zaman. Dünyada sabretmenin efendim ne mükafatları var ahirette. Efendim sallallahu te aleyhi ve sellem bu meleğin önünde baktığı iki tane sandık duruyor. Her sandıkta nurdan bin tane kilit var. Kilitler nurdan. Öyle demirden, pastı, kalaydan kurşundan değil. Nurdan kilit kaç tane? Bin tane. İki tane sandık. Dedi ki o meleğe bu önündeki sandıklar neler barındırıyor, sana sual edebilir miyim? Dedi, evet. فِيهِمَا بَرَاتٌ لِصَائِمِ رَمَضَانَ مِنْ اُمَّتِكَ وَنَشَيْدُنْ aleyha. Bu iki sandıkta senin ümmetinden, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanların cehennemden beraatlerinin kağıtları var. Mühürlü, bu kilitlerle de kilitli, beni de Allah şahit etmiş, bu sandıkların başına gözcü kılmış, bu sandıkların şahidi ben. Mahşer Kurulur kurulmaz, sandıkları Rabbim açtıracak. Oruçlu ümmetlerinin cehennemden beraatleri bunlardan çıkacak. Onun için müjdeniz büyüktür. Sevinebilirsiniz ey oruçlu kardeşlerim. Mükafatınız azim olacak. Allah ecrinizi büyük tutacak. İnşallah ümmet diyorum sizi cehennem yakmayacak. Çünkü ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sıcak günde Allah için oruca niyetlenip ciğerini susuz bırakanı Allah ateşi haram kılar. Haram kılar. Önümüze çok tehlikeli geçitler var. Ölümle başlayan süreçte kabir mahşer sırat mizan ve cehennemen girme eş eşiğine gelip de gösterme Allah'ın cehenneme bize arz etme tehlikeleri var. İçine girene kadar bu tehlikeler söz konusudur. Allah cümlemizi cehenneme girmekten muhafaza eylesin. Ama Girecekler var. Oruç tutanlardan da var. Namaz kılanlardan da var. Hacca gidenlerden de var. Tehlikenin büyüğü burasıdır. Zaten imansız ölürsen ebedi cehennemden çıkmak yok. Onu Allah muhafaza gösterme. O zaten bittin helak. Ama namazımızı, orucumuzu, ibadetlerimizi haramlardan sakınarak takva ile tamamlayalım ki... Şu mübarek iftar saatlerinde cehennemden beraatlerimizi alalım. Her iftar anında 1 milyon azatlı var. 2 milyara yakın Müslüman var. 1 milyon cehennemi hak etmiş adam bu gece beraatını alacak. Bu iftar saatine Allah cümlemize azatlı kullarına ilhak eyle. Amin. Şimdi dualarımızı yapalım ve sizi iftara bırakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Allaʿalikā Allāhu yā khayr al-wara, t-iddad habbatim māli wa akhra. Allāʿalikā Allāhu ma ghaifun